Şöyle bir sorum olacak hocam. Ben eşimle tartıştım. Telefonda konuşurken. Evet. Ee, kızgınlıkla e, artık bu, bu iş bitti anlamında birkaç kelime kullandım. Bu boşandığım anlamına gelir mi? Ömer Bey, bu iş bitti derken neyi kastettiniz? Ee, yani evlilik aslında. Yani evliliği yani, kastetmişti. Şöyle tam. bak, sizin evet. sorunuz kapalı bir soru. Yani bu iş bitti demek... Ben sizi artık istemiyorum, sizi boşadım anlamında kullandıysanız bir boşama gitti yani. Ama iki bağınız daha var, evliliğinize devam edebilirsiniz. Bir daha da böyle yapmayın. Öfkelenince la çekin Ömer Bey. Yani ne? insan eşiyle tartışabilir. Yani eşiyle tartışmayan insan olabilir mi? Olabilir ama bütün ailelerde hayır ekseriyetinde tartışma vardır. Ama tartışmayı hemen yani boşamaya getirmek doğru bir şey değildir. Bu şeytanın vesvesesidir. Onun için tartıştığınız zaman lahavaya çekin. Niye boşa, boşaman anlamına gelecek kelimeleri kullanıyorsunuz Siz, Eğer daha önce böyle bir şey olmadıysa evliliğinizde devam edin. İki bağınız var. Bir daha da bu tür cümleler kullanmayın. Hani geçinemiyorsanız adam gibi oturursunuz kesin kararınızı verdikten sonra boşanırsınız. Allah size başka bir hanım nasip eder. Eşinizle başka bir eş nasip eder. Ama böyle öfkeyle hareket etmek doğru değil. Hani atalarımız öfke baldan tatıldı demişler ama o bal zehirli baldı. Evet. O bala aldanmamak lazım.